Evin girişinde okunacak dua Ebu Malik radıyallahu anh'unun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adam eve girmesi anında Allahümme inni es'elüke khayral mevlici ve khayral mehreci Bismillahi ve ve bismillahi haracina ve alallahi rabbina tevekkelna Duasını okusun ve ehline selam versin buyurmuştur. Yani Allahümme gerçekte ben senden girişin en hayırlı sebeplerini ve çıkışın en hayırlı sebeplerini dilerim. Allah'ın adıyla yaşayıp giriyoruz ve Allah'ın adıyla yaşayıp çıkıyoruz ve Allah'a Rabbimize dayandık demektir.